Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min amalina Men yehdihillahu fele mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Emma ba'd Fe inne'l estaqa'l hadisi kitabullah ve hayral hadiyih Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatetha ve kullu muhtesatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. Zebret kitabının ikinci cildine Kitabuz Zekat ile devam ediyoruz. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur mealen: Oysa onlar dini yalnız Allah'a halis kılarak ve doğruya yönelerek Allah'a ibadet etmekte Namazı dost doğru kılmaktan ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Zira dost doğru din buydu. Beyne suresi 5. ayet. Bir sadakayı yahut bir iyiliği yahut da insanlar arasını düzeltmeyi emredenlerinki dışında gizli gizli konuşup fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Her kim bunu sırf Allah rızasını kazanmak maksadıyla yaparsa ona büyük mükafat vereceğiz. Nisa 114. ayet. Müslümanların mallarından... Belirli miktarda bir sadaka al ki bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlara dua da et. Zira senin duan onlar için bir rahatlıktır. <gülüyor> Allah her şeyi hakkıyla işlendir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Tevbe 103 Sadakaya teşvik 495 nolu hadis Enes radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde sadakaya teşvik eder ve müsleden yani vücuttan parçalar keserek ezet etmekten yasaklardı. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Nesai, El-Muhallada İbn nazm Sünen'de Beyhakir rivayet etmişlerdir. Elbani İrbaül Galil'de, Muhbir bin Hadi, Ehadisul Muille'de zikretmiştir. 496 Ukbe bin Amir radiyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitti. Herkes insanlar arasında hüküm verilinceye kadar sadakasının gölgesinde olacaktır. Yezid bin Ebi Habib dedi ki, Ebu Hayr, her gün mutlaka ya bir ekmek ya da bir soğan gibi bir şey sadaka verirdi. Bu hadis müslimin şartına göredir. Hüseyin bin Harp el-Mervezi el-bir ve sılada, i̇bn Uzeyme, İbn-i Hakim, Ahmet, Şerh-ül de i Taberani, Ebu Yala, Zühdün de i̇bn Mübarek, Müsned-ül Şeab'da Kudayi, Müsned-i bin Amir'de Kasım bin Kutluboğa ve Hilyetül Evliya'da Ebu Naim. Sünen'de Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinin ravilerinden, Ebu'l-Khayr e, tabiinden, so, so. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, herkesin kıyamet günde verdiği sadakanın gölgesinde olacak buyurduğundan dolayı, hadisin ravisi olan Ebu'l-Khayr, her gün mutlaka ya ekmek ya bir soğan yani hiçbir şey bulamazsa bu gibi şeylerden mutlaka sadaka verirdi. Her yaş ciğer sahibinden dolayı ecir vardır. 497 nolu hadis. Suraka bin Cuhşun radiyallahu anh'ten. Cirane'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ondan ne sorduğumu bilmeyerek şöyle dedim. Ey lan Resulü ben havuzumu dolduruyor. Binek hayvanlarımın gelmesini bekliyorum. Ancak küçük hayvanlar geliyor, suyunu içiyor. Bunda bana bir ecir var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, suladığın her sıcak ciğer için sana bir ecir vardır. Hadisin ravilerinden Süfyan dedi ki, benim Zühri'den ezberlediğim budur. Hadisin başında karıştırdığım bir şey vardır. Bana bu hadisin bir kısmını Vail bin Davud Zühri'den naklen haber verdi. Zühri'den ezberlediğimi ve Vail'in haber verdiğini birbirinden ayırt edemiyorum. Suraka Radiyalan şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ciran edeyken ona geldim. Ensar topluluğundan hangisine uğrasam başıma vurup bize yaklaşma, bize yaklaşma diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'a ulaştığımda yazıyı kaldırıp buradayım ey Allah'ın Resul dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruk'a denilen yerde. Yani ticret sırasında benim için bir yazı yazmıştı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. E, bugün Güzel bir gündür. Bugün sözünde durma iyilik ve doğruluk günüdür. Bu hadis bu şartına göredir. Hümeydi, Ahmet, Hakim, İbn-i İbban, İbn-i Mace, El-Ahad ve el de İbn-i Biyas'ı, şer de Sünnet'e Taberani, Abdül Rezzak, Mekarümül Ahlak'ta Harayti, Marifetü ül de Ebu Naim, Şer-Hüme Tahavi, Sünen'inde ve Şuab-ul İman'da Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet, kişi demek ki ee, hadisin baş tarafından geçtiği gibi havuzunu dolduruyor ama bunu binek hayvanları için, yani kendi hayvanlar için dolduruyor. Oraya kurt koş geliyor, e, bunlardan içiyor. Bundan dolayı bana ecir var mı diye soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü da her sıcak ciğer sahibi için, yani canlı olan e, her varlıktan dolayı sana bir ecir vardır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ölü araziyi ihya eden 498 nolu rivayet Cabir bin Abdullah radiyallahu anhmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ölü bir araziyi ihya ederse bundan dolayı ona ecir vardır. Kuşların ondan yediği kendisine sadak olarak yazılır. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbni Bişran Emali'de, İbni İbban, Ahmet, Darimi, Sünemül Kübra'da Nesai, Şerhü Sünnet'e Begabi, İbn-i Şeybe, tarihinde Bukhari, Ebu Yala, Taberani, mucem İbnu Levsat'ta, i̇bn El-Enval'de, Beyhaki Sünen'de rivayet etmiştir. Elbani Es-Saiha'da tarih etmiştir. Bir dirhemin 100 bin dirhemi geçmesi. 499 nol rivayet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Bir dirhem 100 bin dirhemi geçti, bir adamın iki dirhemi vardı.'' Onlardan birini alıp sadaka olarak verdi. Bir adam da malının bir ucundan yüz bin dirhem alıp onu sadaka olarak verdi. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Kasım el-Masisi, Hadisu Ebil Fevaris es sabuni cüzünde, İbn-i Uzeyme, i̇bn Hakim, Ahmet Nesai ve Beyhakir'e vadet etmişlerdir. Yani iki dirhemden birini tasadduk eden adam, malının yarısını tasadduk etmiş oluyor. Adamın sadece iki dirhemi var. Diğeri ise pek çok malı var, yüz bin dirhem veriyor malından ama onun malı onun çok daha fazlası. Yani yüzde biri iki miktarını tasatuk etmiş oluyor. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birdir dirhem yüz bin dirhemi geçti buyuruyor. Yani çünkü diğeri malının yarısını tasatuk etmiş, öbürü küçük bir kısmını tasatuk etmişti. Sadakayı saymadan vermek. 500 oldu rivayet. i̇bn Ayşe Müleyker Aymullah'tan miskinler için yapılan hazırlığı verilecek sadakaları zikledince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Saymadan ver aksi halde sana da sayıyla verilir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud, Ahmet, İsa bin Rahuye El-Kunada Dulabi rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi Sayhül Müsnet'te sayhlenmiştir. Yani tasattuk ederken e, saymadan verilmesi teşvik ediliyor. Sayarsan sana da sayıyla verilir. Yani e, sen Allah Azze ve Celle'ye karşı e, saymış oluyorsun bunu. Çünkü infak eden böyle yapıyor. Allah için veriyor. Şayet sayarak verirse de Allah da ona kısıtlı verecek. Buna işaret ediliyor. Bu bu e, Kişi işte karşılığını Allah'tan bekleyerek sadaka verdiği zaman Allah'ın ona bolca karşılık vereceğine delalet ediyor. Sadakanın bereketlenmesi 501 nol rivayet. Dukeym bin Said el Müzeni radıyallahu anh'ten Bizler 400 atlı olarak kendilerinden yemek istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizi görünce Ömer radıyallahu anh'a Ey Ömer git onları doyur ve onlara istediklerini ver buyurdu. <gülüyor> Ömer Radyalan, Eyalan Resulü yanımda yalnızca öğle sıcağında ailemeye yetecek bir miktar hurma var dedi. Onu işte Bekir Radyalan, dinle ve itaat et dedi. Bunun üzerine Ömer Radyalan, dinledim ve itaat ettim dedi. Ömer Radyalan yürüdü, kendisine ait eve gelince elbisesinin kemerinden bir anahtar çıkarıp evin kapısını açtı. Oradaki topluluğa içeri buyurun dedi. Bu davet üzerine topluluk içeri girdi. En son giren ben oldum. Hurmayı çokça alıp döndüm. Bir de ne göreyim? Hurma yığını küçük bir deve yavrusu gibiydi. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hümeydi, İbni İbdan Ahmet, Tabirani, İbni Yasım, Elahat ve Mesanide, Beyhaki, Delal'ün, Nübüvvede rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi, Zemul Mes'elede e, sayı olduğunu belirtmiştir. Yani Ömer Radyolan e, ancak kendi ailesine bir ürün yetecek kadar bir hurma olduğunu söylüyor burada. Ee, böyleyken gelen e, heyet 400 kişi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmez sebebiyle kendisi en son giriyor. Milleti sokuyor içeri. Bir de bakıyor ki, yani herkes alacağını aldıktan sonra bir deve yavrusu kadar bir miktar bir yığın hurma daha duruyor. Yani Allah işte sadakayı böyle e, bereketlendirir. Tabi burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden sayılmıştır bu ayrıca. Şeytanın sadakaya mani olmak istemesi 502 oğlu no rivayet Burayda radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kişi 70 şeytanın vesvesesinden kurtulmadıkça sadakadan bir şey vermez Bu hadis müslimin şartına göredir İbn-i Asakir tarih-i Dimeşk'te i̇bn Zeyme, Hakim, Ahmet, Bezzar Mücemilevsat'ta Taberani El-Envalide Ebu Beyt Yine El-Envalide İbn-i Ruyani i̇bn Bişran emalisinde İsmail el-Esbehani et-tergib -e -ter ve terhip de, beyhaki Süneni'nde ve Şuab-ı Liman'da rivayet etmişlerdir. Elbani da sayı olduğunu belirtir. Evet, e, demek ki sadaka, Allah yolunda infak, e, şeytanın kişiyi alıkoymak için en çok uğraştığı amellerden birisi. Bu sebeple 70 şeytanın vesvesesi veya şeytanın 70 vesvesesi ee, bunu yenmedikçe kişi sadaka vermez. Sadaka vereceği zaman e, bu tür vesveselere muhatap olur kişi. Ee, burada nefisle mücadeleye, şeytanla mücahedeye e, bir işaret vardır. Ee, evet. Her hurma bahçesinden bir dal infak etmek. 503'ün oldu rivayet İbn-i Ömer radiyalanmadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her hurma bahçesinden bir dalın insanların yemesi için mescide getirilmesini emretti. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Cafer İbnül Buhteri Musannefatında i̇bn Zeyme Hakim ve Mucem-i Taberani rivayet etmişlerdir. Talep olmadan gelen Allah'ın rızkıdır. 504 mal rivayet Halid bin Adi el Cuheni radiyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işte Kime kardeşinden Kendisinin bir talebi olmadan bir iyilik ulaşırsa onu kabul etsin, geri çevirmesin. Zira o ancak Allah'ın kendisine yönlendirdiği bir rızıktır. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ziya-ül-Makdis'i Hadis-u İbnül Mukri'de, Ebu Amr İbn-i Garaze el-Gıfari, musned Abis el-Gıfari'de, i̇bn İbban Hakim Ahmet Ebu Yala Taberani, Tabakatında İbn-i Sad, İbn-i Asım el-Ahad vel-Methani'de, Haris bin Ebi Usami Müsnedin'de rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Saiha'da, Muhbil bin Hadde Zemmül Mes'ele'de tahric etmiştir. Bu, e, bu, bu konuyla ilgili olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlardan bir şey istemeyi yasaklayan e, hadisleri çok sayıda. E, Ömer Radyalan bu sebeple e, kendisine birisi bir bağışta bulunduğu zaman bunu kabul etmek istemiyor. E, bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verilince neden kabul etmedin diye Ömer radıyallahu anh'a soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O da diyor ki Ey Allah Resulü sen işte insanlardan bir şey istemeyi yasakladın. O yüzden ben kabul etmiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradaki yanlış anlamayı düzeltiyor. Yani senin bir talebin olmadıkça başkasının verdiği şeyi reddetme. Çünkü o Allah'ın sana bir rızkıdır buyuruyor. Bu da bu manadaki hadislerden birisi. Yani kendi talebi olmadan, dilenme söz konusu olmaksızın ee, kardeşinden bir iyilik gelirse e, bunu kabul et. Böyle bir emir geliyor. Geri çevrilmesi e, hoş görünmüyor böyle bir şey. Çünkü bu Allah'tan bir rızıktır. Her maldan bir çift infak etmek. 505 no rivayet. Sahabin Muaviye Rahimallah'tan Ebu Zer radıyallahu anh'a gittim ve neyim var dedim. Ebu Zer radıyallahu işim var dedi. Bana hadis söyle dedim. Dedi ki tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bulu çağına ermemiş üç çocukları ölen iki Müslümanı Allah mutlaka bağışlar. Dedim ki bana yine hadis söyle. Dedi ki tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslüman kul sahip olduğu her maldan Allah yolunda bir çiftini harcarsa cennet bekçileri onu karşılar ve her birisi kendi beklediği kapıdan girmesi için onu çağırırlar. Dedim ki bu bir çift sadaka nasıl olur? Şöyle dedi. Eğer malın ayakkabıysa bir çift ayakkabı, deve ise iki deve, sığır ise iki sığır infak eder. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmet, Hakim, Nesai, İbn-i Ebu Avani, Taberani, Bezzar, Şuhabul İman'da Beyhaki, Darimi yine Sünnen'de Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani Sayha'da tarih etmiştir. Kime zekat verilir? 506 olur rivayet. Abdullah bin Adi bin El-Hiyar radıyallahu anh'ten. Bana iki kişinin haber verdiğine göre onlar veda sadaka taksim etmekte olan Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip bir şeyler istemişler. Dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yukarıdan aşağı baktı ve bizim iki kuvvetli kimse olduğumuzu gördü. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Dilerseniz size bağışla bulunayım. Bu sadakalardan zengin için veya çalışıp kazanabilecek kuvveti olanın nasibi yoktur. Bunu Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre dirisnatla Şafii Süneni'nde Ebu Davud, Ahmed Nesayi, Darekutni, Abdurrazak İbn Ebi Şeybe, Mücemmu'l Evsatla Taberani, Şerhu Muskil'de, Eserde Tahavi, yine Tahavi Şerhu Meani'l Asar'da, Ebunay Marife'de, Beyhaki Süneni'nde İbn Nazm El Muhalla'da, İbn Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani Irwalul Galil'de Muhbil bin Hade Sahih'ul Müsned'de tarihci etmişlerdir. Evet zengin olan yani nisap miktarı mala e, sahip olan ve çalışıp kazanabilecek kuvveti olan kişiye zekat malı e, verilmez. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki bu adamlar gelen istemeye gelenler kuvveti yerinde kimseler. Yani bu isterse verilir de yani onun lehine olmaz. Yani ona helal olacak bir şey değil. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna vurgu yapıyor. Eğer çalışıp e, kazanabilecek durumdaysa zekat almamaları bunun yerine e, çalışıp kazanmaları teşvik edilmiş oluyor. 507. Ne olur rivayet? Ebu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki zengin kimseye ve sıhhatli olup çalışmaya gücü yeten kimseye zekat helal değildir. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. İbnül Carut el-Münteka'da ya Ahmed bin Amdel, Hakim İbn Zemme, İbn İbban Nesai, İbn Mace, İbn Bişeybe, Ebu Yala Bezar, Mücemülevsat da Taberani, El Muhallisiyyat da Ebu Tayr el Muhallis, İbn Biheyseme tarihinde Ebu Nuaym Hilalut Levliya'da Kuday Müsnedinde, Ebu Hasan es-Sukkari meşhehasında Beyhaki Sünen'de rivayet etmişlerdir. Elbani Irwal Kalili'de tarihci etmiştir. Allah adına isteyene vermek gerekir. 508 nolu rivayet Abdullah bin Ömer radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah için size sığınan kimseye yardım edin. Allah için isteyen kimseye verin. Size bir iyilik yapana karşılık verin. Eğer karşılık verecek bir şey bulamazsanız karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar onun için dua edin. Bu hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Bukhari edebül müfredde Ebu Davud, Nesai, İbn-i İban, Hakim, Tevallisi, Ahmet, Ab bin Hümeyt, Tezribül Asar'da, Taberi, Hakim-ül nevadir Nevadil-ül Hilye'de, i̇bn Münzir, Elevsat'ta, Taberani, Kudai, Beyhaki rivayet etmişler. Elbani da Mukbil bin Hadisayül Müsned'de tarihç etmiştir. Buraya ek olarak şu hadisi de hatırlamakta fayda var. Bir kimse kendisine iyilik yapan birisine cezakallahu hayran dediğinde, yani Allah sana hayırlı karşılık versin dediğinde, tam anlamıyla teşekkürü yerine getirmiş olur buyuruluyor. Bu da işte bir kimse, işte birisi iyilik yaptığı zaman ona teşekkür namına, eğer karşılık vereceği başka bir iyilik yoksa teşekkür namına, işte Allah razı olsun manasında, cezakallahu hayran demesi, tam anlamıyla teşekkürü yerine getirmiştir buyuruluyor hadiste. İnfakta yakınlardan başlamak 509 ne no olur rivayet? Ebu Şahsa ve El-Esved bin Hilal Rahimahumullah'tan. Salebe bin Yerbu oğullarından bir adam dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gittiğimde şöyle diyordu. Kişinin yukarıdaki eli veren eldir. Vermeye yakınlarından başla. Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine sonra en yakınlara ver. Bir adam dedi ki, şu Sâlebe bin Yerbu oğulları falan kimseyi öldürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hiç kimse başkasının yerine suçlanamaz. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbnü i Şarki, müsned İbn-i Nebiyas'ın El-Ahad ve El-Methani'de, Ahmet, Nesai, Marifet-i Sahabe'de Ebu Naim rivayet etmişlerdir. Yukarıdaki el veren evdir. Yani yukarıdaki el aşağıdaki elden üstündür buyuruyor hadiste. Yani veren el alan evden üstündür. Vermeye yakınlarından başla. Yani zekatta da... E, Diğer sadaka da böyledir. Ama burada nafile sadaka söz konusu ediliyor. Yani kişi bakmakla yükümlü olduğu kişilere zaten zekat veremez. O sebeple işte annesi, babası eğer bakmakla yükümlü ise, kız kardeşi, erkek kardeşi bunlara zekat vermez de sadaka verir. Sadakada en faziletlisi öncelikle yani kendi yakınları muhtaç ise kişinin önce yakınlarından başlamasıdır. Sonra eee başkalarına geçer. Burada e, Sâlebe bin Yerbu oğullar. Yani bir kabile suçlanıyor. Onlar falan kimseyi öldürdüler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki hiç kimse başkasının yerine suçlanamaz. Yani kim öldürdüyse suçlu olan odur. Yani bir kabile toptan e, bundan dolayı suçlu sayılamaz. 510 Nol rivayet Ebu Hureyir Radıyaland dedi ki bir adam Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'e geldi ve Allah'ın Resulü bende bir dinar var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendine harca buyurdu. Nefsine, kendisine. Adam bir dinar daha var dedi. Onu çocuklarına harca buyurdu. Adam bir dinar daha var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailene harca buyurdu. Bir dinar daha var dedi. Onu hizmetçine harca buyurdu. Bir tane daha var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sen daha iyi bilirsin buyurdu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Şafii, Müsned'inde, Bukhara, Edebül Müfret'te, Ahmet, Taberi, Tefsir'inde... İbn İban Halim, Ebu Davud, Nesai, Şerhu's-Sünne de Begavi, Ebu Ya'la, Ebu Ubayd el-Envar, Humeydi, Şerhu'l-Müşkilhaser'de el-Evsat'ta İbn ül ve Behaki rivayet etmişlerdir. İşte bu şekilde en yakınlarına e, bu sadakayı yapmasını tavsiye ediyorlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Yani bundan artan daha başka varsa onu da sen bilirsin artık nereye infak edeceğini. Bu manada sen bilirsin diyor Allah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Kadının ev halkına sadaka vermesi, 511 ne no olur. rivayet? Ummu Selem'e radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermemizi emretti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın hanımı Zeynep dedi ki, Eyalan Resulü, fakir olan kocama ve kardeşimin yetim çocuklarına verdiğim sadaka geçerli midir? Ben her halkarda onlara şöyle şöyle infak ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Zeynep radıyallahu anh'a elleriyle iş yapardı. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Tahir el-Muhallis el-Muhallisiyatta İbn-i Mace, Taberani Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadis Sayf-ül taric eder. Benzeri farklı bir yoldan. Bukhari'de de var bu rivayetin Sayf-ı Burada Zeynep Radyalanha el işi yapıp bunu satarak geçinen birisi işte kocama yardım edebilir miyim veya diğer zaten infak ettim yani başka türlü infakta bulunduğum diğer akrabalarıma kardeşimin yetim çocuklarına e, bunlara da sadaka verebilir miyim dedim de Allah Resulü Vesselam evet buyuruyor yani e, çünkü kadın kocasına bakmakla yükümlü değildir ona zekat verebilir ama erkek karısına zekat veremez yani zekat olarak veremez <gülüyor> evine harcadı zaten sadakadır. Yani hanımına yedirdiği, çoluğuna, çocuğuna yedirdiği zaten sadakadır. Ama parz olan zekatı veremez. Ama kadın kocasına verebilir. Yani kadın mal sahibidir, kocası fakirdir. Ee, yani kadının malı ayrı, erkeğin malı ayrı. Bu aynı zamanda e, özel mülkiyet ayrımına da delildir. Yani kadının malı kendisine aittir. Yani bir fakir erkek zengin bir kadınla evlense onun malına sahip olmaz. Mal kadınındır, mal ayrı bir şey. 512 nolu rivayet Abdul Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe Reyanullah'tan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın hanımı burada ayrıntılı geliyor rivayet. Ra'ita binti Abdullah radıyallahu anha sanatkar bir kadındı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın ise malı yoktu. Ra'ita radıyallahu anha yaptığı el işinin kazancından Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'e ve çocuğuna infakta bulunuyordu. Dedi ki: Vallahi sen ve çocuğun beni sadaka vermekten alıkoyuyorsunuz. Sizinle beraber sadaka verecek bir şey bulamıyorum. İbn Mesud radıyallahu ten dedi ki eğer bize yaptığın bu infakta ecir yoksa bir şey yapmanı istemiyorum. Bunun üzerine İbn Mesud radıyallahu ten ve hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip sordular. Ra'ita dedi ki ey Allah'ın Resulü ben sanatı olan bir kadınım. Yaptığım el işini satıyorum. Ne benim ne benim ne eşmin ne de çocuğumun bir şeyi yok. ''Bunlar beni meşgul ediyor ve sadaka veremiyorum. Onlara yaptığım infaktan dolayı bana ecir var mıdır? Yani ben bütün kazandığımı eşime, çoluk çocuğuma harcıyorum. Başka sadaka veremiyorum.'' diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Onlara infak ettiğinden dolayı sana ecir vardır. Onlara infak etmeye devam et.'' Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İsmail el-Esbehani et tergib ve Terhipte, de Ahmet bin Amr, İbn-i Taberani, Şerhumen l-Asar'da Tahavi, Marifede Ebu Naim ve Sünnende Beyhakir rivayet etmişlerdir. Elbani İrval-ül Galil sayı olduğunu belirtir. Kişinin kendisine sadaka vermesi, 513 513'lü rivayet Ebu Katade radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "E insanlar, kendi nefislerinizi Allah'ın malıyla Allah'tan satın alın. Eğer sizden biriniz malını insanlara vermekten cimrilik ederse kendisinden başlayarak kendisine sadaka versin. Allah'ın rızkından yesin ve giyinsin. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Harayeti mekarımül ahlakta rivayet etmiştir. Elbani da tahric etmiştir. Kişinin evladının malı kendi kazancındandır. 514 malı rivayet. Aişe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuklarınız sizin kazancınızdandır. Çocuklarınızın kazancından yiyebilirsiniz. Bu hadis bukar ve Müslim'in şartlarına göredir. Said bin Mansur süneninde i̇bn Şarki Şarkı, Müsned-ü İshak bin Rahüye, Ahmet, İbn-i İbban, Fasılda, Rame Hurmuzi, Hakim, Tayalisi, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, Hümeydi, Kudai, İbn-i mucem Levsat'ta, Taberani, İbnül Münzir, Ellevsatta i̇bn azm -i el Muhallada el Harisi Müsnedü Ebu Hanife'de Beyhaki Sünen'de rivayet etmişlerdir. Elbani irwalikal'de tahric eder. Yani e, kişi evladının kazancından yiyebilir. Yani ondan izin alması söz konusu olmadan da yiyebilir. Çünkü evladının kazancı kendi kazancındandır. Bu hadis bu konuda açık. Zor durumda olan borçluyu beklemek sadakadır. 515 nolu rivayet. Burayda bin Husayip radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim zor durumda olan borçluya süre verirse her gün için ona bir sadaka sahabı vardır. Sonra şöyle buyurduğunu işittim. Kim zor durumda olan borçluya süre verirse kendisine bir misli sadaka sahabı vardır. Yani ilkinde her gün için bir sadaka herhangi bir sadaka sahabı var. İkincisinde ikinci lafızda verdiği süreden dolayı bir misli. Yani ne kadar borcu var? İşte şu kadar. 10 lira borcu var. Ona süre verdiği zaman, borcunu ödüyemediği için süre verdiği zaman, o süreden dolayı değil de onun misli kadar, yani 10 on, e, on bin lira e, sadaka vermiş gibi sevap vardır. Dedim ki, Allah'ın Resulü senin kim zor durumda olan borçluya süre verirse her gün için ona bir sadaka sevap vardır dediğini duydum. Sonra kim zor durumda olan borçluya süre verirse alacağı miktar kadar kendisine sadaka sevabı vardır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki borcun vadesi dolmadan önceki her gün için bir sadaka sevabı alır. Ama vadesi dolduktan sonra ertelerse o zaman her gün için bir misli sadaka sevabı alır. Bu hadis Bukhari estağfurullah. Müslüm'ün şartına göredir. Müslüm'ün ricalinden Süleyman bin Buray'de dışında bütün râvileri buhari ve müslimin ricalidir. Yani sadece Süleyman bin Buray'den e buhar rivayet etmemiş. ondan Müslim rivayet etmiştir. Onun dışındaki bütün râvileri Buhari ve Müslim ricâlidir. Ruyan Müsned'inde Hakim Ahmet İbn Mace, Şerhu'l-Müşkil Lasar da Tahavi, Ebû Nuaym Târîh'o İsbah'da İbnü'l-Münzir Elevsat'ta Beyhaki sünende rivayet etmiştir. Elbani sahiha da Mukbil bin Hadis'i Müsned'de târic etmiştir. Evet Allah Resulü aleyhissatvesam böylece maksadını açıklamış oluyor. Demek ki bir kimse birisine borç verirse yani veya vadeli satarsa, öyle diyelim. Bundan dolayı diyelim bir ay vadeli verdi. Her gün için bir sadaka ecre alıyor. Vadesi geliyor, adam ödeyemiyor, süre istiyor veya e, borç alacaklı kişi süre veriyor ona. Gözetiyor, seni bir ay daha idare ediyorum diye. Bu bir ay daha idare ettiğinde borç ne kadarsa onu sadaka etmiş gibi Ecri alıyor. Bu da Allah'ın lütfunun bolluğundan. Alacağın zekatı, 516 nolu rivayet. Ali Radyalan dedi ki, yani mevkuf bir rivayet, eğer borçlu olan kimse sadık ise, yani alacağın gelmesi ihtimali varsa, güvenilen birisi ise, alacaklı kişi onu aldığı zaman geçmiş zekatında ödesin. Bu eser Bukhar ve Müslümin şartlarına göredir. Ebu Ubeyt Elenvalide, Abdullah bin Ahmet, Mesail-i Ahmet de Beyhakisünün'de rivayet etmiştir. Elbani Irva'da. Sayı olduğunu belirtir. Ee, yani alacak, eğer güvenilir bir alacaksa, beklenen, gelmesi beklenen bir alacaksa, o alacağı e, tahsil edinceye kadar zekatını vermez. Diyelim iki sene geçti, iki sene sonra bu alacak geldi. Alacak gelir zaman geçen senenin zekatını da verir. Yani Ali Radyalan böyle fetva vermiş oluyor. Takılardan zekat vermek gerekir mi? Bu e, önemli bir mesele. Zekat meselesinin problemli konularından birisi. Yani kadınların takıları, altın takıları. 517 olur rivayet. Abdullah bin Şeddad bin Elhad Rahimullah'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ayşe radiyalarının yanına girdik. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi ve ellerimde gümüş yüzükler gördü. Buyurdu ki bunlar nedir ey Ayşe? Ben sana karşı süslenmek için yaptım. Ey Allah'ın Resulü dedim. Buyurdu ki, zekatını ödedin mi? Ben hayır dedim. ve Veya Allah'ın dilediği şeyi söyledim. Buyurdu ki, o senin ateşe girmene yeter. Bu, Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Darekutni, Ebu Davud, Hakim ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Burada ve bu manada, Ümmü Seleme radıyallahu anhadan ve daha başka sabilerden rivayetler var. İşte, Kral, e, hanımlarında veya yakınlarında takı gördüğünde zaman Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunların zekatını ödedin mi diye soruyor. Bu gösteriyor ki yani buradaki hadiste geçtiği gibi takıların bir zekatı var. Şimdi burada umumiyetle mesela mezhep fakihleri diyelim, mezhep mensupları altının yani kadınların takı olarak kullandığı altınların aynı işte para gibi yani işte Cumhuriyet altın veya para, paralar altındır esasında yani kağıtların bir değeri yok, bozuk paraların veya kağıtların bir değeri yok. Bunlar devletin tahviline göre e, altına endekslenmiş değerlerdir. O değeri ifade eden kağıtlardır bu paralar, nakit dediğimiz paralar. E, para dinara, bir dinara endekslenir yani bir gram altına, 24 ayar altına endekslenir. Başka ülkelerde başka gram, e, başka ayarlarda olabilir ama Türkiye'deki uygulama 24 ayarlık altına. Cumhuriyet altın mı diyorlar ona? Bir gram olan altına. Neyse artık. Yani ona endekslenir. Devlet tahvilleri buna göre hesaplanarak değer kazanır veya kaybeder. Para veya nakit. Veya altın. Yani nakit dediğimiz gümüş para dirhem, altın para dinar. Veya bizim kağıt para, bozuk para cinsinden şeyler hariç takı olarak imal edilen yani kolyeler, bilezikler, küpeler, yüzükler bunun gibi e, takı olan altınlara gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veya gümüş olabilir. bu. Bunlara zekatını ödedin mi? diyor. Demek ki bunların bir zekatı var. Mezhepler burada kıyas yapmış. Bunları paralara kıyaslamışlardır. Yani diyelim 30 gram kolye ve bilezik karışık altını var kadının, bunun kırkta birini zekat verecek diye buna katmaya kalkmışlardır. Bu da fıkıhta işlenen bir cinayettir. Kıyas cinayeti yani. Şimdi takıların zekatı ödünç vermektir. Baş altında göreceğiz bunu nasıl edal edildiğini. 518-10 rivayet Ebu Zübeyir el-Mekkir Cabir bin Abdillah radiyalanmaya takıların zekatı hakkında sordunca ''Bundan zekat yoktur.'' dedi. Ben o takılar bin dinar miktarına ulaşmış dedim. Yani bin altın kadar olmuş. Dedi ki, bin dinara ulaşmış olsa dahi ödünç verilir ve kullanılır. Yani kişi kullanıyorsa, kadın eğer kullanıyorsa buna zekat yok zaten. Takıları kullanıyorsa. Ama kullanmıyor, köşeye koyuyor. İşte hazine kutusunda saklıyor. Bir yerde saklıyor veya kasasında saklıyor. Bunların zekatı ödünç vermektir. Bu e, eser, Cabir bin Abdullah radiyallahudan Buhari ve Müslim şartlarına göre İbnü'l-Arabi Muceminde İbne şey ve Musannef'te İbnü'zenciye elen valide rivayet etmiştir. 519 numaralı rivayet Kataderaymullah dedi ki Said bin el-Müseyyib, Hasan el-Basri ve Ömer bin Abdülaziz rahimuhumullah dediler ki takıların zekatı ödünç verilmesi ve kullanılmasıdır. Yani ya, ya kullanacak veya ödünç verecek. Bu eser de Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Sahnun el-Müdevvene rivayet etmiştir. 520 ol rivayet Said bin el-Müseyi İbrahimullah dedi ki, takılan zekatı kullanmak ve başkasına ödünç vermektir. Bu eser Müslimin şartına göredir. Ebu Ubeyd Kasım bin Selam, Elenvalide -El İbn-i Zenciye, Elenvalide -El İbn-i Şeybe, Kubrada Kübra'da Beyhaki rivayet etmişlerdir. Eee... 521 numaralı rivayet Hasan el Basri rahimehullah dedi ki takıların zekatı ödünç olarak verilmesidir. Bunu da Ebubed el Envalde ve İbne Bişeybe Musannef'te Buhari ve Müslim şartlarına göre isnatla rivayet etmiştir. 522 numaralı rivayet Amir bin Şerahil Şabi, yani kısaca Şabi İmam Şabi Rahimullah dedi ki takıların zekatı ödünç olarak verilmesidir. Bu da Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebubed el Envalde, Abdurrazak ve İbne Bişeybe rivayet etmişlerdir. Takılar zekatı bir defaya mahsustur. 523 nolu rivayet Enes bin Malik radıyallah dedi ki: "Takılar ödünç verilir ve kullanılır. Onun zekatı bir defaya mahsus olarak verilir." Yani ömürde bir defaya mahsus olarak verilir. Yoksa her sene değil. Yani bu da kıyasın batıldığını bir kez daha ortaya koyuyor mesele işleyen kıyasın. Buhari ve Müslim'in şartına göre bu İbnü'z-Zenc el-Lemvalde -El Beyhaki'süne kübra'da rivayet etmiştir kullanılan takılardan zekat gerekmez. 524 nol rivayet İbn Ömer radyalanma dedi ki takılan bir kenara konulursa kenz olur. Yani kenz kelime manası hazine demek e, burada zekatı verilmeyen mallar hakkında kullanılan bir tabirdir. Dinde ıslah olarak kenz tabiri. Bir malın zekatı verilmesi o kenz diye nitelenir. Takılan takılar bir kenara konulursa Kenz olur. Kenz olarak konulan her maldan da zekat gereklidir. Kadın şayet bu takıları kullanırsa ondan zekat yoktur. Bu da Bukhar ve Müslüm'ün şartına göredir. i̇bn Zenciye, El-Envalde ve Sahnun Müdevvene de rivayet etmişlerdir. Yani bu meselenin özeti şu, kadınların takılarında ömürde bir defaya mahsus olmak üzere zekat vardır. Eğer kullanmıyorlarsa... Yani bir köşeye koyuyorlarsa ömürde bir defa mahsus zekat vardır. Bu zekatta ödünç olarak verilmesidir. Kullanacak birine mesela düğünde takmak üzere vesaire neyse artık. Böyle ödünç verilmesidir. Ee, eğer kullanıyorsa onlarda zekat yoktur. Hayvanların zekatı 525 nol rivayet Ebu Vail Şakik bin Seleme Raymullah'tan, o da Muaz bin Cebel radiyallahu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anh'ı Yemen'e gönderirken her 30 sığırdan 1 yaşını bitirip 2 yaşına basmış bir erkek veya dişi sığır. Her 40 sığırdan da 2 yaşını bitirip 3 yaşına basmış bir dişi sığır ve her bali yani bulu erenden 1 dinar veya onun değerinde meafir elbisesi almasını emretmiştir. Bu hadis Bukhara Müslim şartlarına göredir. Ebu Davud, İbn-i İbn-i İbdan Hakim, Ahmet, İbn-i el-Müntekada, İbn-i Ebi Şeybe, Nesai, Tirmiz, Dâle Kuddin, Taberani ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Zekat alınacak meyvelerin tahmin ile takdir edilmesi. 526 oğlu rivayet Ebu Zubeyr el-Mekke-i Ravimu'la, bin Abdullah radiyalanmadan şöyle dediğini işitmiştir. İbn-i Revaha radiyallahu anh, Hayber hurmasını 40 bin vesk olarak tahmin etti. Yani bu meyve hurmalar dalında tahminle söylüyor. Bu şu kadar gelirdi. Cabir İbn Ravaha, radiyallahu anh i̇bn Revaha Yahudileri muayyer bırakması üzerine meyveyi alıp 20 bin vesk boşlandıklarını da iddia etti. Bu eser Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Hadiste geçen harasa kelimesi ağaçtaki meyveyi tahmin etmek demektir. Vesk'in kelimesi ise 60 zira kadar takdir edilen hurma ve benzer meyvelerdir. Bir vesk 200 kilogramdır. Bunu İbn-i Şeybe, Abdurrazak, Ahmet, Ebu Davud, Taberani, İbni Şebbe, Tarihul Medine'de, Ebu Beyt, El Enval'de rivayet etmişler. Muhbil bin Hadisayül Müsnet'te tahric etmiştir. Zekatı değeri üzerinden vermek. Tavus Rahimullah dedi ki, Muaz Radiyalan Yemen'de şöyle dedi. Bana buğday ve arpa yerine onun değerinde kumaş getirin. Zira bu sizin için daha kolaydır ve Medine'deki muhacirler için daha iyidir. Bu eser Bukhari ve şartlarına göredir. <gülüyor> ee, Yahya bin Adem el-Haraç da Bukhari muallak olarak zikretmiştir. Ebu Ubeyd el-Envalde, İbni Bişeybe el-Envalde İbni Zancüye ve el muhallada da İbnazm divayet etmişlerdir. Burada e, şöyle bir itiraz olabilir. Taus Rahimullah'a kadar isnadı Bukhari ve Müslim'in ricalinden ibaret. Şartlarına göredir. Fakat Taus'un Muaz Radiyalarına yetişmediği yani ondan işitmediği söylenmiştir. Bununla birlikte icma bu rivayetin manası üzerinde na nakdolunmuştur. Yani e zekat mallarında değeri alınabilir. Fıtrada değil. Fıtra buna kıyaslanmaz. Yani fıtır sadakası buna kıyaslanmaz. Fakat zekat malını değeri üzerinden alınması üzerinde icma vardır. Bu icmayı bir kimse malından dolayı zekat vacip olursa, dilerse o malın kendisinden verir. Dilerse onun yerine başka bir mal alıp onu verir. Yahut kendisine bağışlanan başka bir maldan verir ya da kendisine caiz olan herhangi bir şekilde verir. Bütün bunlar caizdir. Üzerine zekatın vacip olduğu malın kendisinden vermesi zorunlu değildir. Bu icmayı i̇bn Azm Azim icmada zikretmiştir. mevsuat İcma kitabında da kayıtlıdır bu. Ehli beyte sadaka helal değildir. Sadaka veya zekat. 527 numaralı rivayet Ebu Rafi radıyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı zekat alması için mahzum oğullarına gönderdi. O adam Ebu Rafi radıyallah'a, "Benimle beraber gel de sen de nasibini al." dedi. Ebu Rafi radıyallah dedi ki, "Yani sana da zekat vereyim." dedi adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidip sormakça olmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gidip sonra şöyle buyurdu. "Muhakkak ki sadaka bize helal değildir. Muhakkak ki bir kavmin azatlısı onlardandır." Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir bu Yani Ebu Rafi radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlı kölesi. Bir kavmin azatlı sonlardan olduğu için Ehli Beyt'den sayılıyor ee, Ebu Rafi anh, Yani Ehli e sadaka, zekat, helal olmadığı gibi ona da helal değildir. Bu hadis Mehamili Emali'de rivayet etmiştir. Hakim İbn-i Zeyme, İbn-i Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn ebi Şeybe, Şer-i Sünnet'e Begavi, Müsned'in de Rüyani, Taberani, El-Muhallada İbn-i Azm, Beyhaki, şer Asar'da Tahavi, Tarihinde İbn-i Sakir rivayet etmişlerdir. Elbani Sayhada ve Muhbil bin Hâl Cami-ü Said'de tercih etmişlerdir. 528 nolu rivayet, fıtır sadakasını yiyecekten vermek hakkında. Ebu Urve bine Zübeyir Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanda ev halkından ister hür, ister köle için, kendilerinin o günlerde azık miktar olarak kullandıkları ölçek olan müdden iki mütt buğday veya bir sağ hurma verirdi. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taha üşerü hasarda, ve Şerhumani Lasar'da Ahmet, İbn-i Zeyme, Taberani, Beyhaki rivayet etmişler, Elbani, minne de tarzıc etmiştir. Bu bir sağ, yetişkin bir insanın avucuyla dört avuçtur. Ee, sağ ile tartılabilen ve ittihar edilebilen, yani depolanıp sakınabilen yiyeceklerden verilir fıtra, işte e, durmayacak, akıp kokacak şeylerden veya avuçla tartılmayan şeylerden, e, Fıtrasa da kazı verilmez. Dolayısıyla bir yandan verilmez mesela. Çünkü bu avuçta tartılan şeylerden değildir. E, depolanıp saklanabilen işte mercimek, bulgur, e, buğday, arpa, e, un neyse. Bunlar yetişkin bir insanın avucuyla dört avuç gelecek şekilde. Buna bir sağ deniliyor. Bunu ölçenler her üründe farklı gramajlara geldiğini hesaplamışlardır. Mesela Dört avuca gelecek hurma miktarı başkadır, zeytin miktarı başkadır, pirinç miktarı başkadır. İşte diğer ürünlerin miktarı başka başkadır. Asgarisi budur. Kişi daha fazla öyle bir sıkıntı yok. Ama asgarisi bir sağ bu depolanabilir yiyeceklerden vermektir. Bunun değeri verilmez. Yani ben para olarak vereyim fıtrayı dese bir kimse o senenin fıtrası heba olmuştur. O nafile bir sadakadır. Fıtra yerine gelmemiştir yani. Bunu e, burada şöyle bir şey de var. Yani e, sahabeden birisi biz önceden, yani zekat bize farz kılınmadan önce fıtra veriyordu herkes. Yani fıtra vacipti, farzdı. Zekattan önce diyor bu sahabe. Zekat farz kıldıktan sonra da diyor yani yine devam edildi diyor. Yani bunu sanki böyle farzlığını nesletmiş gibi bir tabir kullanıyor. Sahabenin birisi böyle söylüyor. Diğer sahabelere baktığımız zaman mesela bir i̇bn Abbas radıyallahu anh, Ebu Said el-Hudrira radıyallahu anh, i̇bn Ömer radıyallahu anh, e, o sahabelerin ifadelerine baktığımız zaman bunlar hep farz ifadesini kullanıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o seneki Ramazan'da işlenen Hatalara, kusurlara, uğraşla ilgili kusurlara kefaret olması için hür, köle, büyük, küçük herkes için erkek kadın fark etmeksizin her kişi başına bir sağa yiyecekten farz kıldı. Bu ifadeyle geliyor. Şimdi buradaki açık ifadeler sadakayı fıtrın farz olduğunu gösteriyor. Yani farz kılma ifadesiyle geliyor. Bu sahabe ise böyle nesih ihtimali olan yani tereddüt içeren bir ifade kullanıyor. Yani müteşabittir bu. Dolayısıyla biz muhkem olana tutunup müteşabi olanı terk etmemiz gerekir. Sadakayı, fıtır da farklı bir sadakadır, farzdır ve yiyecekten verilmesi gerekir. Yani bir kimse Ramazan bayramı namazından önce Ramazan bayramı namazından önce bunu yiyecek olarak bir sağa vermezse bayramdan sonra, namazdan sonrasına bırakırsa veya bunu yiyecek olarak değil de para olarak verirse farzı terk etmiş olur. Yani bundan bir günah söz konusu olabilir <gülüyor> Allahu u Alem. Zekatı vermeyenlerin cezası, 529 Nal rivayet, Burayda Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bir topluluk ahdinde eksiklik yaparsa, yani e, anlaşmalara uymazlarsa, verdikleri sözde durmazlarsa mutlaka aralarında adam öldürmeler meydana gelir. Cinayetler meydana gelir. Çirkinlikler ortaya çıkarsa mutlaka Allah onlara ölümü musallat eder. Çirkinlikler ortaya çıkarsa yani büyük günahlar aleni bir şekilde işlenirse, işte zinadır, livatadır, buna benzer fuhuş, lezbiyenlik veya aleni bir şekilde hırslılık, kafkaççılık, bunun gibi şeyler aleni bir şekilde ortaya çıkarsa bir toplumda, Allah onlara ölümü musallat eder. Bu ölümü musallat olması, işte yeni zika virüsü girmiş Türkiye'ye. Böyle değişik hastalıklar olabilir. Bir şekilde Allah vesile kılar, sebep kılar ve ölüm musallat edilir o topluma. Bir topluk zekat vermezse, onlara yağmur verilmez. Yani bereketli yağmurlardan insanların mahrum edilmesinin sebeplerinin başında zekat geliyor. Zekat Buna tabi öşür de dahil. Yani zekat kapsamındadır öşür de. Nice mahsul kaldıranlar vardır ki öşür ne olduğunu bilmez. Bilenleri de inkar eder. İşte ben yetiştirdiğim şeyden niye ben verecekmişim der. Böyle inkar edenleri de var. Öşür kaldırdığın mal eğer senin e, sulaman, senin gayretin yaptığın masraflarla elde edilmiş bir ürünse bunun onda biri. Onda birini tasatuk etmendir. Yani 10 ton buğday çıkardın, kaldırdın. Bunun bir tonunu, 10 ton buğdayın bir tonunu Allah için infak etmendir. Üşür budur. Veyahut da burada e, doğal sebeplerle yani bir araziyi sen ektin ne sulamasını kendin yaptın, ne işte çapaladın, şunu bunu, hiçbir şey yapmadın. Kendiliğinden yetişti ve sen bu ürünü kaldırdın. Bunda da yirmide bir. Yani kendi müdahalen varsa onda bir veya tam tersi olur. Tersi. Te tam tersi. Estağfurullah. Kendi müdahalem varsa yirmide bir. Doğal sebeplerle sulanmış, e, yetişmiş, böyle kaldırılmışsa bunda da onda bir e, zekat gerekiyor, öşür gerekiyor. Evet bu hadisi i̇bn Münzir El-Evsat'ta hakim Bezzar, Beyhaki, Şuhab-ül İman'da ve Sünende rivayet etmiştir. El-Bayan-i Sayyada tercih etmiştir. Zekat babının son hadisi 530 no. rivayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Fevban Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kendisinden sonra zekatı verilmemiş bir mal bırakırsa, kıyamet günü o mal iki gözlü güçlü bir yılan olarak karşısına çıkarılır. Yılan onu takip eder. Adam sen kimsin der. Yılan da ben kendinden sonra zekatını vermeden bıraktığın malınım der. Yılan onun peşinden gelmeye devam eder ve elini ağzına alarak yutar. Sonra da vücudunun diğer taraflarını bitirinceye kadar onu takip eder. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Naim Hilye'de i̇bn İbban i̇bn Zeym'e hakim Taberi tefsirinde Bezzar, Taberani ve Ruyan rivayet etmişlerdir. Burada Seheban Radyalan rivayet etmiş. Ebu Hüreyre Radyalan'tan Bukhari'de, Müslim'de daha geniş şekilde biliyorsunuz bu konuda rivayetler var. Zekat vermeyen kimsenin cezası olarak, yani o malı kendi başına dolanıyor. Kendi aleyhine azap edecektir. Allah izin verirse kitab Sıyam yani oruçla ilgili meselelere bir sonraki derste devam edeceğiz ve kitabına. ve bihamdik <Sessizlik> ve <Sessizlik> eşhedü en la ve